Deccal'ın çıkacağı yere bakacak olursak, Doğu tarafında Horosan veya İsbahan Yahudiliğinden çıkacaktır. Horosan, Doğu'da Ceyhun nehrine yakın bulunan Nisabur, Herat, Merv ve Belh şehirlerinden oluşan büyük bir bölge, Yakut Hamavi bu bölgeyi ee, Mecmu'l-Buldan'da bu şekliyle tarif etmiştir. Mekke ve Medine hariç, Deccal girmediği yer bırakmayacak. Buralara Mekke ve Medine'ye giremeyecek. Çünkü melekler bu iki şehri koruyacaklardır. Hatırlarsanız, Önceki derste ifade ettiğimiz, Fatıma bin Fikays radiyallahu anha hadisinde, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Deccal için şöyle demişti. Ela fi şam yemen La bel min ma Min ma Haberiniz olsun. O Şam denizinde yahut Yemen denizindedir. Hayır, o muhakkak ki doğu tarafındadır. Hayır, o muhakkak ki doğu tarafındadır diye buyurdu. Aleyhisselatü vesselam eliyle doğu tarafına işaret etti. Ebu Bekir radıyallahu anh'ten gelen bir hadiste Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor el deccal yahrac min bil mashriq yuqal laha horasan aysetu şöyle buyurmakta deccal doğudaki bir yerden çıkacaktır oraya horasan denilir Enes radıyallahu anten gelen bir rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor اَدَّجَّالُ يَحْرُجُ mi مِنْ يَهُودِيَةٍ اَسْبَهَانٍ مَعَهُ سَبْعُونَ Min مِنَ الْيَهُودِ Deccal, İsbahan Yahudiliğinden çıkacak. Beraberinde yetmiş bin Yahudi olacak buyuruyor aleyhisselatu vesselam. Hadis Ahmet'in müsnedinde kayıtlı, i̇bn Hacer yine hadis için sahihtir demiştir de. Ve devamla diyor ki İbn Hacer rahimullah nereden çıkacağına gelince bir kere onun doğu tarafından çıkacağı kesindir. Yani bu konuda e, ihtilaf yoktur, aykırı bir şey yoktur. E, İbn Hacer diyor ki nereden çıkacak? En azından şunu bilmekteyiz ki o doğu tarafından çıkacak. İbn Kesir rahimullah ise çıkışının başladığı yer İsbahandaki Yahudi mahallesidir diyor. Bunu İbnül Kesir En Nihaye'l Fit'l'mel Malahim'de ifade etmiştir. Deccal ahir zamanda çıktığında Mekke ve Medine'ye girmekten men edilecektir. Ahir zamanda çıktığında Mekke ve Medine'ye girmekten men edilecektir. Bu konuda oldukça eee hadis vardır. Diğer şehirlere ise tek tek girecektir. Fatıma binti Kays hadisinde geçtiğine göre Deccal şöyle demiştir. Hatırlarsanız bu ifade Fatıma binti Kays hadisinde Cessase diye hadiste o e, ön tarafı arka tarafından ayırt edilemeyecek kadar kıllı olan bir hayvana rastladık. Sonra o bizi bir manastıra gönderdi diyordu hadiste eğer hatırlarsanız. Ve o manastırda tabi Temim-i Dari e, radiyallahu anlatıyordu bunu kendisi Müslüman olmadan önce Hristiyanken o manastırda işte deccalı sıkı bir şekilde ayaklarından ve ellerinden bağlanmış bir şekilde ona rastladıklarında o bunu ifade etmişti ve oradaki cesase hadisi diye meşhur olmuş bu hadiste diyordu ki Deccal'in kendisi itiraf ediyor. Diyor, ben çıkınca yeryüzünde dolaşacağım. Ve kırk gece içinde kendisine girmediğim hiçbir yer bırakmayacağım. Hatırlarsanız dersin yine Deccal'le ilgili bahisin başında onun Mesih ismini alması e, kimine göre dediler ki o yeryüzünde e, ayağını atmadık bir yer bırakmayacağından Mesih ismini almıştır. Tabi biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'den getirilen hadisler var, gelen hadisler var. اَبْدَجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ifadesiyle, Deccal, gözü silik birisidir demesiyle, e, muteber alimlerin çoğunluğu onun bu ismi gözünün silik olmasından ötürü olduğunu söylemişlerdir. İşte burada da kendisi diyor ki, ben çıkacağımda 40 gece içinde kendisine girmediğim hiçbir yer bırakmayacağım. Ancak Mekke ve Taybe müstesna. Yani Mekke ve Medine müstesna. Hatırlarsanız Allah Teala sallallahu aleyhi ve sellem Temim darinin bu haberini o e, işittikten sonra e, elindeki asayla minbere vurarak "Hazihi Taybe, hazihi Taybe, hazihi Taybe" diyerek Üç defa Medine'ye işaret etti ve sonra da sizlere tebliğ ettim mi? demişti. Ve devamla Deccal aleyhün nâle diyor ki, Ancak Mekke ve Medine müstesnadır. Bunların her ikisi de bana haram kılınmıştır. Her yeri gezeceğim ancak Mekke ve Medine müstesnadır. Bunlar bana haram kılınmıştır. Birine yahut o iki beldeye girmek istedikçe, Beni elinde sıyrılmış bir kılıçla bir melek karşılar ve beni oraya girmekten alıkoyar. Muhakkak onlardaki her bir yol üzerinde onları koruyup beklemekte olan bir takım melekler vardır diyor. Deccal kendi ifadeleriyle kendi akıbetini e, haber veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü haber verdiği gibi. Yine Deccar Aleyhun Nehle şu dört mescide giremez. Mescidü'l Haram, mescid Nebevi, mescid Tur ve Mescidü'l Aksa. i̇mam Ahmed Ahmet Rahimahullah, bin Ebu Umeyye Azdi'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben ve Ensardan bir kişi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birinin yanına gittik. Dedi, ve bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Deccal hakkında duyduğun şeyi anlat dedik. Dedi ki وَاِنَّهُ يَمْكُسُ فِي الْاَرْضِ اَرْبَع۪ينَ سَبَاحًا يَبْلُغُ فِيهَا كُلَّ مِنْهَالٍ وَلَا يَقْرُبُ اَرْبَعَةَ مَسَاجِدٍ Diyor ki Allah Resulü ashabından birinin yanına gittik ve ona dedik ki bize Deccal hakkında Resulullah'tan duyduğun şeyi haber ver Aişe Vesselam. O da bize dedi ki yeryüzünde kırk gün kalacaktır Deccal. Uğramadığı su başı kalmayacak. Ancak dört mescide yaklaşamaz. mescid -el Haram ve Mescid-i Medine ve Mescid-i Tur ve Mescid-el Aqsa Dedi ki Mescid-ül Haram Mescid-ül Medine Yani Mescid-ül Nebevi Mescid-i Tur ve Mescid-ül Aqsa Hadis Ahmet İbni Hanbel'in müsledinde tertibu ü Sa'a babında Geçiyor Heysemi diyor ki Ahmet rivayet etmiştir Ve ravileri Sahih hadis ravileridir Yine İbni Hacer Rahimahullah Ravilerinin sika olduğunu söylüyor. Buhari ve Müslim'de geçen Rahimullah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok kıvırcık saçlı sağ gözü sakat ve börtrek bir adamı iki elini başka iki kişinin omuzlarına koyarak Kabe'yi tavaf ederken gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ona o Mesih Deccaldir dediler. Bu hadis şerifi hatırlıyoruz arkadaşlar. Allah Resulü ve Sellem diyor ben bir keresinde uyudum ve ben uyurken bana İsa Aleyhisselam gösterildi. Onun vasıflarını sayıyor ve diyor ki onun arkasında iki kişinin omuzuna dayanmış ancak onun vasıflarını tarif ederken efendim sağ gözü sakat börtlek bir adam yani apışık bir adam gördüm. Kim olduğunu sordum bana o Deccaldir Dediler diyor, ee, bu rivayetten ötürü kimisi diyebilir peki yani bu nasıl olur Kabe'yi tavaf ederken görülebilir? Ee, bununla ilgili verilecek cevap şudur, Mekke ve Medine'ye girmesi, ona Mekke ve Medine'ye girmesinin yasak olması ahir zamanda çıktığında olacaktır. En doğrusunu bilen Allah'tır. Deccala uyanlar kimler olacak? Deccala uyanların çoğu Yahudiler, İranlılar, tabi Türkler yani Moğollar ve diğer insanlardan olacaktır. Bunların çoğu bedeviler ve kadınlardır. Dikkat ediniz. Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği haber verdiği bu, bu sınıflar, bu kimseler, Yahudiler, İranlılar, Türkler diyor yani Moğollar ve diğer insanlar yani çoğunlukla Bedevi ve kadınlar olacaktır. Müslim Enes radıyallahu anh'ten Resulullah ve vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Yetbu'd Deccal min Yahudi Isbahana 70000'a aleyhim aleyhimu tiyalise. Deccale üzerlerinde şal olan Isbahan Yahudilerinden yetmiş bin kişi uyacaktır. Hadis Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inde tertib Tertibu Sa'a geçmektedir. Yine Haysemi, hadis ravilerinin sahih hadis ravileri olduğunu söylüyor. Mecmûl Zevaid'de e, i̇bn Hacer diyor ki raviler sikadır Fethul baride. Yine Ahmet İbn-i e, rivayet, şöyle bir rivayeti vardır. Sebi'ûne elfen aleyhi mutticen başlarında tac olan yetmiş bin kişi başlarında taç olan yetmiş bin kişi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ten gelen hadis ise şöyledir, o şöyle rivayet ediyor. يَتْبَعُهُ اَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَنُ <الْمُطْرَقَة> mutraqa. Deccale uyanlar, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış, kalkan gibi olan insanlardır. Yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan insanlardır. Eğer hatırlarsanız bunu kıyamet alametlerini haber verdiğimiz Moğollar bahsinde daha doğrusu Türkler bahsinde bu yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kim olduklarını daha önceki derslerimizde ifade etmiştik. Ve humut yani onlar Türklerdir. Bugünkü ifadeyle Moğollar olduğunu ifade etmiştik. Ebu Bekir radıyallahu radiyallahu gelen rivayette ise, Deccale uyanların yüzleri deri üstüne deri kaplanmış, kalkan gibi olan insanlardır buyurulmakta hadis tirmizi de kayıtlıdır. i̇bn Kesir Rahimahullah diyor ki, görülen o ki, Allah en doğrusunu bilir, söylenmek istenen, Türkler, Deccal'in yardımcısı olacaktır. Yani, Moğollar, Deccal'in yardımcısı olacaktır. Ve bu, Deccal'e uyacaklar içerisinde, İranlılar da vardır. Nitekim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadiste şöyle geçmektedir. La tequmu sa'atu hatta tuqatilu huza huzan ve kermanem minel a'acin humru'l-vucuh futsul unuf sigarul a'yun ke'anne wucuhahumul mecannul mutraqah şa'r Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, Siz Araplar, yabancı milletler, Huz ve Kirman ile savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Onlar kırmızı yüzlü, basık burunlu, küçük gözlüdür. Yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli ve ayakkabıları da yündür, mineşşar ya da kıldandır. Hadis Sahih Buhari'de Menakıb Babu Alamet-i Nubuve bahsinde geçmektedir. Ona uyanların çoğunun bedeviler olmasına gelince bunun sebebi onların cahil olmalarındandır. Onların cahil olmalarındandır. Ebu Umame radıyallahu anh hadisinde شöyle geçmektedir. وإن من فتنته أن يقول العربي أأرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في سورة أبيه وأمه فيقولان ya buney ittabi'hu fe rabbuk Abu Umame eee ve Allah'un rivayet ettiğine göre Aisset (meslem) Deccali haber verirken şöyle diyor Onun Deccalin hilelerinden biri de bedeviye şöyle demesidir Eğer senin anne babanı diriltirsem benim senin Rabbin olduğumu kabul eder misin? Böyle ap açık bir şekilde teklifte bulunuyor. Olağanüstü bir durum sergilemek üzere bir teklifte bulunuyor ve bunu yaparken de bunu yaparken de seçtiği kimse bir bedevi dikkat ediniz. Ona diyor ki Ona diyor ki Deccal Arayta diyor ki ben sana anne ve babanı diriltirsem ateş ede Rabbuk o zaman benim senin Rabbin olduğumu kabul eder misin? Feyakolu neam o bedevi diyor ki evet eğer sen bunu yaparsan ben senin benim Rabbim olduğumu kabul ederim. O an ona iki şeytan anne ve babası şeklinde görünür. Hemen deccal orada maharetini gösterir ve o kişinin karşısına anne ve babasını getirir. Ancak Allah Resulü haber verdiği gibi Feteyemesselu lehu şey şeytanen ona iki şeytan fi sureti ebihi ve ummih iki şeytan o kişinin anne ve babası suretinde onun karşısına getirilirler. Ve derler ki, Ya bu ney? Ey oğlumuz! İttebih ona tabi ol! Fe innehu rabbuk o senin Rabbindir. Ona uy muhakkak o senin Rabbindir. Çünkü Böyle bir şartla anne babasını getirmişti. Kendisi zaten bedevi. Hem cehalet var, hem de gerçekten bu anlamda Kur'an ve sünneti kendisine zırh edinmeyince hemen önüne gelen hayale veyahut şeytanların bu sözüne aldanır ve onlar da derler ki sen buna uy, ona tabi ol, ona inan çünkü o senin Rabbindir. Hadis İbni Mace'de Fiten babu fitenü deccal ve hurucu İsa ibn-i ve hurucu Yecuc ve Mecuc babında geçiyor hadis sahih Elbani rahimehullah sahihü cami'nin sahirde bu hadisi 273 numarayla pardon 7752 numarayla kaydetmiştir. Ona uyanların çoğunluğunun kadınlar olmasına gelince ona uyanların çoğunun kadınlar olmasına gelince bu onların çok çabuk etkilenmeleri ve cahil olmalarından dolayıdır. Onların bu durumu bedevilerden daha kötüdür. Yani onlar bu konuda bedevilerden daha önde olacaklardır. <gülüyor> Bu niçin el kaldırıyor bu kardeş? He, Musa bir el kaldıran var da ben anlayamadım. Neyse biz derse devam ediyoruz. E, bu konuda kadınlar bedevileri geçeceklerdir. Bu onların çok çabuk etkilenmeleri ve cahil olmalarından dolayı olacaktır. Onların bu durumu bedevilerden daha kötüdür. Onların bu durumu bedevilerden daha kötüdür. Evet ama radıyallahu anh'ten gelen hadiste Rasulullah aleyhisselat ve şöyle buyuruyor: Yenzil al-dajjalu fi hadhi hadhi sabahati bımrı <tıklı> bımrı kanar, faykunu aktera man yaxrju nisa hatta inna ar-rajula la yarji' ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa an dajjal medine'nin bu çorak merkenet vadisine inecektir merkenet vadisi Medine'nin Taiz tarafında kalan bir vadi onun yanına en çok kadınlar gider Deccal'ın yanına en çok kadınlar gider öyle ki kişi Deccal'in yanına gitmeleri korkusuyla karısının annesinin kızının kız kardeşinin halasının yanına döner de onları bağlar Kişi Deccal'ın yanına giderler korkusuyla. Öyle ki, Kişi, Karısını, Annesini, Kızını, Kız kardeşini, Halasını, Bunların yanına gidip de, Bunları bağlar, Deccal'in yanına gitmesinler, Diye, Hadis Ahmet'in müsnedinde kayıtlı, 5353 numarada müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Gerçekten yani bugün erkeklerin cehaleti gün gibi ortadayken bugün kadınların ne tür tuzaklara düştüklerini nasıl da aldatıcıların aldatmasına aldandıklarını Veyahut gerçekten hiçbir mahareti olmayan ki şimdi biz deccalın yapacağı fitnelere de değineceğiz. Yani gerçekten büyük bir etkisi var. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam diyor ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet saatine kadar deccalden daha büyük bir fitne yoktur. Ve onun fitnesi çok büyüktür. Birazdan bunlara değineceğiz. Gerçekten şunu çok iyi bilmekteyiz. Günümüzde ...hiçbir gücü ve özelliği olmayan, gerçekten sapıklık e, sapıklığa davet eden, dalalete davet eden, insanları aldatan... ...affedersiniz, belki de uçkuruna düşkün nice kimselerin etrafında kadınların yığıldığını, kadınların biriktiğini görmekteyiz. Ve bu da kadınlardaki cehaletten, belki de erkeklerinin onlara yol göstermemesi... Belki de onları ilimle donatmamasından kaynaklanan bir şeydir. Gerçekten e, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi verdiği gibi İsrailoğullarının ilk fitnesi kadınlardı. Sizin için de kadınların büyük bir fitne olmasından korkuyorum demişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugün de toplumun ifsada uğramasında, efendim bugün toplumun e, bozulmasında gerçekten kadınların rolü büyüktür. Ancak mutlaka bunların sorumluları olan, bunların çobanı olan kimseler, bunlara rehberlik etmeyince, bunlara çobanlık etmeyince, bunları açık bir şekilde bu fitneleri, bu sapıklıkları görmekteyiz. Ve bu cehaletin varacağı en son nokta ki olağanüstü haller gösterecektir Deccal Aleyhun Nale. Bu anlamda onun etrafında bedevilerin ona çokça uyması gibi kadınların daha çok onlara uydu ona uyduğu görülecektir. Deccal'in fitnesine gelince. Az önce haber verdiğimiz gibi Deccal'in fitnesi Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar e, gelebilecek en büyük fitnedir. Bu Allah'ın ona akılları şaşırtıp hayrete düşürecek olağanüstü haller vermesi sebebiyledir. Hadislerde geçtiğine göre onun cenneti ve ateşi vardır. Onun cenneti ve cehennemi vardır diyelim veya cenneti ve ateşi vardır. Gerçekte ise cenneti ateş, ateşi de cennettir. Nehirler kadar suyu, dağlar kadar ekmeği vardır. Göğe emreder, gök yağmur yağdırır. Yere emreder, yer ürününü çıkartır. Yeryüzündeki hazineler onun arkasından giderler. Rüzgarın yöneltip sevk ettiği yağmurun hızı gibi, yeryüzünü çok süratli bir şekilde eder ve buna benzer özellikleri vardır. Bunların tümü sahih hadislerde gelmiştir. Müslim Rahimahullah Huzeyfe Radiyallahu anh'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in şöyle dediğini rivayet etmekte. Eddeccal awarul aynil yusra cüfâlu şa'r Maahu cennet ve nar. cennetun ve cennetu nar. Deccal sol gözü sakat, bol saçlı bir kimsedir. Yani saçları çok ve sol gözü sakat bir kimsedir. Onun beraberinde bir cennet ve bir ateş vardır. Ateşi cennettir, cenneti de ateştir. Yine e, hadis Müslümin Fiten ve eşlatü sa'a babu zikr-ü geçiyor ve yine Müslümin Hüzeyfe radıyallahu anh rivayet ettiği başka bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor Şüphesiz ben deccalin beraberinde bulunan şeyleri ondan daha iyi bilmekteyim. Ben deccalin Kendisinde bulunan şeyleri ondan daha iyi bilmekteyim. Onun beraberinde akmakta olan iki nehir vardır. Onlardan biri, göz görüşü ile beyaz bir sudur. Yani bakıldığı zaman, beyaz bir sudur. Diğeri de, göz görüşü ile, kendi kendine tutuşup alevlenen bir ateştir. Eğer, herhangi bir kimse ona erişirse, yani Deccal'ın olduğu bu döneme erişirse, ateş olarak gördüğü nehre gelsin. Yani ateş olarak, e, Deccal yanında bir ateş var, bir de cennet var, ya da yanında bir e, bakıldığı zaman, bakıldığı zaman, beyaz olan bir su var, bir de alevli bir ateş var, Deccal suya davet ederse kişi ne yapsın? Ateşe girsin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gözünü kapatsın, sonra başını daldırıp ondan içsin. Çünkü o soğuk bir sudur. Yani onun beraberinde ateş gibi görünen şey aslında soğuk bir sudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden kim bununla e, imtihan olursa veya bununla karşılaşırsa gözünü kapatsın Ateş olana elini daldırsın ve ondan içsin Çünkü o soğuk bir sudur diyor. Müslim'in Fiten veşkatü sahabe bu zikri deccal'de geçiyor hadis. Nevas bin Seman'dan gelen radıyallahu Allah'tan gelen deccal hadisinde şöyle geçmektedir. Sahabe biz Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam onun yeryüzünde kalması ne kadar sürer diye sorunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Erba'une yuma, Kırk gün Yevmun kesene. sene O kırk gündür Aleyhisselatü Vesselam O kırk günün bir günü bir sene gibidir. Kırk günün bir günü bir sene gibidir. Ve yevmun ke şahır Bir günü bir ay gibidir. Ve yevmun ke cümua Bir günü de bir hafta gibidir. Yani bir cuma gibidir. Bir cumadan bir cuma anlamında yani bir hafta gibidir. ayyamihi اَيَّامِهِ ayyamikum Ondan başka kalan günler ise sizin normal bildiğiniz günler gibidir. Gerçi bu konuda e, ihtilaflar var. Kimisi Allah Resulü ve Vesselam yani diyorlar ki bazı alimler bunu şerh ederken diyorlar ki yani Aleyhisselatü Vesselam bir günü bir sene gibidir derken yani bu kırk günün içinde bir gün bir sene gibi değildir. 40 gün içinde bazı günler var birer sene gibidir. Bazı günler birer ay gibidir. Yani Allah en iyisini bilir. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadiste ifade ettiği gibi zahiren bunun manası da böyle anlaşılıyor. 40 gün, o kırk gün biliyorsunuz bütün dünyayı gezecek, ayağını değmedik yer bırakmayacak ancak Allah'ın kendisine yasakladığı, Yerler müstesna, Mekke ve Medine gibi, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram, Mescid-i Tur ve Mescid-i Aksa gibi yerler müstesna. Onun dışında Aleyhisselatü Vesselam ona kadar kalacak sorusuna 40 gün ancak onun bir günü bir yıl gibidir, bir günü bir ay gibidir, bir günü bir hafta gibidir. Geri kalan günleri sizin saydığınız günler gibidir demesi var Aleyhisselatü Vesselam'in en doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Taala'dır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü onun yeryüzündeki suratı ne kadardır diye soruldu. Ashab diyor ki biz ona sorduk. Onun yeryüzünde suratı nasıldır? Allahu Ekber. Haydi Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Rüzgarın yöneltip sevk ettiği yağmurun hızı gibidir. Rüzgarın yöneltip sevk ettiği yağmurun hızı gibidir. Deccal bir kavmin üzerine gelir. Onları davet eder. Bunun üzerine onlar Deccal'e inanırlar ve davetine karşılık verirler. Dikkat edin bu hadise, onlar onun davetine icabet ederler. Daha sonra o göğe emreder. Yani o uğradığı kavim kendisine inanınca Deccal göğe emreder, gök yağmur yağdırır, yere emreder, o da her türlü bitkiyi çıkarır o kavmin otlamaya çıkarılmış olan hayvanları, yani o kavme ait olan, otlamaya çıkmış olan hayvanlar, akşam üzeri kendilerine en yüksek, en güzel halde, memeleri de sütün çokluğundan ötürü, en dolgun vaziyette, boş böğürlerinin çevreleri ise, iyice doyduklarından dolayı, en uzun olmuş durumda dönerler. Yani, otlamaya çıkmış hayvanlar, Deccale iman eden kavimlerin hayvanları e, geri döndüklerinde, akşam e, evlerine döndüklerinde iyice semizleşmiş, göğüsleri dolgun, efendim memeleri su dolu bir halde dönerler. Yani görüntüde Deccal aleyhunnale uğradığı kavme, kendisine inanan kavme böyle bir e, bolluk görünür orada bereket ismini kullanmak istemiyorum. Ee, orada böyle bir bolluk görünür. İnsanlar insanlar için sanki e, böyle nimetler ziyadeleştirilir ve bununla sevinmeye başlarlar. Ve devamla buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra diğer bir kavme gelip onları da davet eder. Fakat o kavim onu kabul etmeyip reddederler. Yani deccal ona inanan bu kavme uğrar. Ondan sonra oraya böyle bir e, nebatın kendilerine arttığı, hayvanların efendim istifade ettiği, yağmurun bol yağdırıldığı bir tablo bırakır onlara ve oradan başka bir kavme gider. Ancak o kavim ona inanmazlar. Onu reddederler. Bunun üzerine deccel o kavmin bulunduğu yerden geri döner. Gider. Sonra... O kavim az yağmurlu bir kıtlık musibetine çatarlar. Ellerinde mallarından hiçbir şey kalmaz. Deccal bir harabeliye uğrar. Ve o har harabelere o harabeliye der ki: "Hazinelerini meydana çıkar." Devamında o harabeliğin hazineleri bal arılarının bal arılarının, kendi erkek arılarının arkasından gittiği gibi onun arkasından giderler. Hani hani e, bal arılarında böyle bir özellik vardır. Anaç denilen arı veyahut kraliçe denilen alı arı en önde gider, onun arkasında kalan diğer arılar onu takip ederler. Deccar aleyhün nâle, kendisine inanan o kavme bir bolluk e, getirir. Veyahut onlar bununla imtihan edilirler. Ancak diğer bir kavim kendisini reddedince o beldeyi terk eder. Ancak onlar da bir kıtlık içerisine düşerler. Ve onlara az bir yağmur yağdırılır. Ve daha sonra bir harabeye uğrar. Ve o harabeye der ki, hazinelerini çıkar. Bunu söyler. Yürür gider. Aynı o arıların peş peşe gitmesi gibi, o harabenin hazineleri de deccalin arkasından gider. Sonra, o yetişkin, gençlik dolu bir genci çağırır. O gence, kılıçla vurup iki parça halinde keser. Ve parçaları bir ok atımı mesafesi kadar birbirinden ayrı düşer. Yani o, o genci, o gence bir darbe vurur, o genci ikiye ayırır. Yani böyle birbirinden uzaklaştırır o parçaları bir ok atımlığı, bir ok atımlığı. Yani ne diyelim? İşte bu kişinin bulunduğu yerden şöyle 100-200 metre bir parçası buraya düşer, bir parçası 100-200 metre ilerisindedir. Sonra Deccal parçaladığı genci çağırır. O parçalayıp öldürdüğü ikiye böldüğü genci çağırır. O da hemen yüzü parıldayarak ve tebessüm ederek gelir. İmtihanın şiddetini görüyor muyuz arkadaşlar? Müslim yine Sahih Müslim'de kayıtlı Fiten ve Ashratus Saa babu zikru'd-deccal. Buhari rahimehullah'ın Ebu Said el-Hudri radıyallahu ten yaptığı rivayette Deccal'in öldürdüğü kişinin insanların en hayırlılarından veya insanların en hayırlısı olduğu geçmektedir. Yani Buhari'deki Ebu Sa'id Al-Hudri kanalıyla gelen e, rivayette, Ebu Sa'id Al-Hudri'nin rivayetinde ise onun insanların en hayırlısı olduğu geçmektedir. Bu kişi Medine'den Medine'den Deccale karşı çıkar ve ona şöyle der. Ben şahidim ki muhakkak sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere haber vermiş olduğu Deccalsin. O genç, yani bu öyle görünüyor ki Medine'ye giremeyecek Deccal, Medine'ye yakın bir bölgede olması ihtimali var. Eee o genç deccalin karşısına deccalin maharetlerini görünce deccalin yaptıklarını görünce onun karşısına duracak ve ona diyecek ki ben Allah'a yemin ederim ki sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in haber verdiği deccalsin. Bunun üzerine deccal yanında bulunan kimselere şöyle diyecek. Şimdi ben bu adamı öldürür sonra da diriltirsem ne dersiniz? ''Benim ilahlık iddiası işinde şüphe eder misiniz?'' diye sorar. Yanındakiler de ''Hayır, etmeyiz.'' derler, şüphe etmeyiz. Deccal o kimseyi hemen öldürür, sonra da diriltir. Ve diriltir diriltmez o kimse, ''Vallahi benim senin deccal olduğun hakkındaki şimdiki kanaatim bundan önceki imanımdan daha kuvvetlidir.'' der. Bunun üzerine Deccal o kimseyi tekrar öldürmek ister. Fakat artık onu öldürmeye güç yetiremez. Fakat artık onu öldürmeye güç yetiremez. Hadis Buhari'nin fiten babu bâbu la yedhulü Deccal el-Medine babında geçiyor. Yani Deccal'ın Medine'ye girememe babında geçmektedir. Dolayısıyla... Gerçekten dualarımızda bu genç olmayı temenni etmek gerekir. Allah en iyisini bilir. Çünkü insanların en hayırlısı diye bahsediyor ondan. Buhari rahimahullah. Ee, veyahut e, hayırlı insanlardan biri diye geçiyor. Diyor ki bu Medineli genç e, deccalin karşısında dikilir ve ona der ki sen Allah'ı şahit tutuyorum ki sen Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın bize haber verdiği deccalsin. O zaman diyor bu der ki, Deccal der ki etrafındakilere, Şimdi ben bu genci öldürürsem, sonra da tekrar diriltirsem, siz benim ilahlığımdan şüphe eder misiniz? Etrafında bulunanlar derler ki, gerçekten eğer sen böyle bir iş yaparsan, biz bundan şüphe etmeyiz. Böyle deyince, Deccal o genci işte az önce söylediğimiz şekliyle onu öldürür, ikiye böler. Ve daha sonra da o gencin yine parçalarına e, emreder ve o genç tekrar dirilir. Ve tekrar dirildiğinde etrafındakiler şaşkın bir bakışla, baştan bir pazarlık ve teslimiyetle, evet sen bu işi becerirsen biz senin e, ilah olduğuna, Rabbimiz olduğuna şahitlik ederiz diyen insanların şaşkın bakışları arasında o genç daha selim bir kalple, ...daha bir dik duruşla... ...daha sarih bir lisanla... ...deccal'ın karşısında durarak der ki... ...vallahi... ...az önce senin... ...deccal olduğunla ilgili kanaatinden... ...daha fazla bir kanaat taşıyorum şu an der... ...ancak... ...gerçekten bu sefer deccal onu öldürmek ister... ...ancak buna... E, ...muvafık olmaz... ...buna güç yetiremez... ...Allah subhanahu ve teala... ...o kişi için... Deccal'ın fitnesinden Veyahut Deccal'in eliyle Öldürülmekten kurtuluş Dilemiştir Daha önce de geçtiği gibi İbn-i Ebu Umame Vahili Radiyallahu Rivayet ettiği hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Deccal hakkında şöyle demektedir Onun hilelerinden biri de Bir bedeviye şöyle demesidir Deccal'in hilelerinden birisi de bir bedeviye şöyle demesidir. Eğer senin anne babanı diriltirsem benim senin Rabbin olduğumu kabul eder misin? Bedevi evet der. O an ona iki şeytan anne ve babası şeklinde görünür ve şöyle derler. Ey oğlum ona uy muhakkak ki o senin Rabbindir. Az önce bu hadisi paylaşmıştık. Deccalla ilgili yanında iki suyun olduğu, cennetin ve ateşin olduğunu, ekmekten dağlar olduğunu, bir rüzgarın hızı gibi gezeceğini, öldürüp dirilteceğini, yağmura yağmur yağdırmasını ve göğe yağmur yağdırmasını emredeceğini, yere ürününü çıkart diye emredeceğini ve buna benzer özelliklerini, fitnelerini ve ona kimlerin uyacağını söyledik. Ancak Deccal'in bu olağanüstü halinden olsa gerek onun varlığını kabul etmeyenler onun varlığını kabul etmeyen e, bir kesim var ve bu tarih boyunca da olmuştur. Ancak e, biz inşallah bununla ilgili sadece tek başına bir ders hazırlayacağız. Çünkü bu Biliyorsunuz Mehdi Aleyhisselam'la ilgili de var aynı şeyler. Ee, yani bunları bir hayal ürünü olduğunu söylüyorlar. Ebu Ubeyye bunlardan birisidir. Ee, ve buna benzer tarih boyunca işte gerek e, Mesih Deccal'ın, gerek İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, gerekse e, Mehdi Aleyhisselam'ın durumuyla ilgili kabul etmeyenler var. İnşallah onu bu şüphelere cevap vereceğiz. Ancak ben sadece Allah Resulü ve Vesselam'den bir hadisi e, haber vermek istiyorum. Deccal'ın bütün bu fitneleri ve yaptıklarından sonra veyahut kendisinin Rab olduğunu ifade etmesinden sonra hatırlayınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Deccal'in özelliklerini saymıştı ve diyordu ki dikkat ediniz Rabbinizin gözü kör değildir ve benzeri ve onunla beraber onunla beraber teallemu teallemu ennehu len yara ahadun minkum rabbehu hatta yemut iyi bilin ki sizden hiçbir kimse ölmeden önce Rabbini görmez ve bütün bu söylediklerimize olağanüstü durumlara yani deccalin e, varlığını veyahut e, deccal fitnesini inkar edenler veyahut var mı? Sesim geliyor mu? E, Deccal fitnesini inkar edenler, İsa aleyhisselamın nüzulünü inkar edenler, e, efendime söyleyeyim, e, Mehdi aleyhisselamı inkar edenlere şu hadis şerifi hatırlatarak bu bölüme, bu bahse nokta koyacağım. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. İnnehu سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدم بعد متحشو. عليه سيدنا رسول الله. شو اللي بيجور مقطع؟ سِيِّدَنَ سَوَنَّا جَلَّ مِنْ بِرْقَوِيمِ ...deccali, şefaati, kabir azabını ve ateşte yandıktan sonra oradan çıkarılacak insanlar olacağını inkar edecektir. Dikkat ediyor musunuz? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, benim şu an sözüm sahih hadislerle, mütevatir derecedeki hadislerle hem Mehdi aleyhisselamla ilgili hem İsa aleyhisselamın nuzulu ile ilgili, hem Deccal aleyhün ile ilgili, Allah Resulü Aleyhisselatü haber verdiği bir sürü kaynak var, bir sürü hadis var. Ancak bunlara ayrıyeten cevap vereceğiz. Ancak dinleyicinin, buradaki kardeşlerin bu hadis şerife dikkat etmelerini istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki, sizden sonra öyle kavimler gelecek ki, bunlar Deccal'i kabul etmeyecekler. Dikkat ediniz. Hadis söylüyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü söylediği nasıl hak olarak ortaya çıkmışsa deccali kabul etmeyecekler. Şefaati kabul etmeyecekler. Yine kabir azabını kabul etmeyecekler. Cehennemden azat olunmayı kabul etmeyecekler. Buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hadis Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde kayıtlı 157 numaralı hadis. Müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylüyor. Aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl bizlere haber veriyorsa gün gelecek insanlar müziği helal görecekler. Veyahut içkiyi başka bir isimle içecekler. İçkiyi helal görecekler. İpeyi helal sayacaklar. Ve buna benzer nasıl Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği hak çıktı ise aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği kıyametin bu büyük alametleri kendi akıllarına, kendi mantıklarına uymuyor diye e, bunlara Allahu Alem okuduğumuz bu hadis onların kimliğini ortaya koymaktadır. En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Taala'dır. İnşallah ben burada birinci bölümü noktalayacağım. İkinci bölümde Deccal'in fitnesinden nasıl korunuruz ee, bu bölümle devam edeceğiz ee, hadihi alem, ve sallallahu ala nebina muhammedin ve ala ali muhammed selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu